Çocuk eğitimi konusunda tereddütleriniz varsa ve karşı karşıya kaldığınız sorunlarda çözüm önerilerini veya bir uzman desteğine ihtiyaç duyuyorsanız hafta içi her salı ve çarşamba günü Türkiye saatiyle 11'de çocuk deyip geçmeyin, et, dinleyin. Uzman pedagog Adem Güneş, yarının büyüklerinin ruhsal dünyalarıyla alakalı aklınıza takılan her şeyi cevaplıyor. Bu programda cevaplanması istediğiniz sorularınızı burç boş yazıp boşluk bırakarak 37 gönderebilirsiniz. Bu boşluk bırakarak gönderebilirsiniz lütfen geçmeyin. Her salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de Radyonuz Burç Efendi. Efendim Burç Efendi stüdyolarından İstanbul'dan Sesimizin ulaştığı Türkiye'de, dünyada sesimizin ulaştığı her noktaya selamlarımızla çocuk deyip geçmeyene başlıyoruz. Efendim Önümüzde yığınla yığılmış olan, yığınla gelmiş olan sorularınız var, e-mailleriniz var, SMS'leriniz var ve bizim de anlatacağımız bir e, sizlere aktarmak istediğimiz konular var. Ve şu anda saate bakıyorum saat 11.13 ve bu süre içerisinde aşağı yukarı 45 dakikalık reklamları da çıktıktan sonra belki de bir 35-40 dakikalık süre içerisinde tüm bunları yetiştirmeye gayret sarf edeceğiz. Efendim şimdi e, lafı hiç çok fazla uzatmadan e, bilgi alışverisinde bulunmak için Önce iletişim bilgilerimizi verelim arzu ederseniz. Çünkü şu anda e, SMS ile gelen soruları, e-mail ile gelen soruları, e-mail ile gelen soruları okumaya çalışacağım. Bu sırada eğer dinleyicilerimizin de aklına acaba şuna e, nedir diye soru ise bize SMS gönderebilirler. E, SMS'leri e, SMS 3077'ye gönderiyoruz. Cep telefonunuzun mesaj şanesinden girip 377'e sorunuzu gönderebiliyorsunuz. Eğer ilerleyen dakikalar içerisinde e, canlı yayına bağlanmak isteyen dinleyicilerimiz olur ise not alabilirler bir kenara 0216 e, kod numarasıyla 524 93 93 numaradayız biz canlı yayına bağlanmak isteyen dinleyicilerimiz olur ise efendim email e-mailleri ve e, SMS gelen notları şöyle yan tarafıma bırakıyorum. Ama geçtiğimiz hafta başladığımız bir konuyu burada devam ettirmek istiyorum. E, bir uygulamayı devam ettirmek istiyorum. Şimdi anne babaların ve özellikle annelerin zorlandığı en çok zorlandığı noktalardan birisini galiba yakaladık. Çünkü gelen sorular... Hep aynı noktanın tam net olarak anlaşılamamış olmasından kaynaklandığını görüyorum e-mailleri, e telefonları ve SMS'leri incelediğimde. Biz buna önceki haftalarda e iktidar mücadelesi, çocukların anne babayla iktidar mücadelesi veya duygusal yoksunluğuyla, ilgili açıklamaları ilave etmiştik. Yani bir çocuk hırçınsa kendini yerlere atıyor ise çocuk efendim anne babasından olmayacak talepleri istiyor ise o takdirde anne baba çocuğuna karşı tutumunu belirlemek için önce çocuğunun e, ne yaptığını karar vermesi lazım. Yani çocuğum şu anda yerlere atıyor kendisini hırçınlıkla bir şeyleri istiyor. Şu ayrımı yapabilmesi lazım demiştik. Haftalarca bunu tekrar ettik ama yoğunluklu olarak yine aynı yerden mesajlar geldiği için tekrar söylemeye ihtiyacı duyuyorum. Çocuk kendisini yerlere attı ve anneden bir talepte bulunuyor. Anne o sırada oturup mutlaka şunu düşünmesi lazım. Çocuğumun şu andaki davranışı acaba bir e, iktidar mücadelesi mi? Yani beni yenmek için benden bir şeyi hırçınlık göstererek beni bunaltarak beni yenmeye çalışarak mı istiyor yoksa çocuğumu şu anda duygularında bir zedelenme olduğu için mi kendisini yere atıyor bunu anne mutlak suretle ayırt edebilmesi lazım ki ondan sonra çocuğuna nasıl davranacağını kararını vermesi lazım şimdi sms'ler geliyor örneğin sorular geliyor sorularda diyor ki çocuğum çok hırçın acaba ne yapabilirim yani hırçın ama Çocuğunuzun o hırçınlık anını bir resmeder isek çocuğunuzun hırçınlığı acaba sizle sizi aşabilmek için bir mücadele için mi bunu yapıyor bıktırmak için sizi yıldırmak için ve istediğini elde etmek için bir lüzumsuz bir çılgınlık mı sergiliyor çocuğunuz yoksa zedelenmiş bir duyguları var onun için mi bunu bilmeden bu soruya cevap veremeyiz çocuğun çok agresif ne yapmam lazım bu sorusuna cevap veremeyiz. O yüzden geçtiğimiz hafta ben örneklemeler yöntemiyle bir hikayecik okuyordum ve bu hikayecimize karşılık olarak da dinleyicilerimizden soru soruyordum, soru sordum geçtiğimiz hafta. Acaba şu hikayecinin içerisindeki çocuk bir iktidar mücadelesi mi yapıyor yoksa duygusal yoksunluk mu yaşıyor diye geçtiğimiz hafta bunun ilkini başlatmıştık. Şimdi yine programımızın başında böylesi bir hikayecik vermeye çalışacağım. Bu hikayeciğin içerisinde geçen küçük kız Mehtap, acaba annesi Emine Hanım'la, acaba duygusal yoksunluk mu yaşıyor, yoksa iktidar mücadelesi mi yapıyor, bunu lütfen dinleyicilerimizden şu anda analiz etmelerini isteyeceğim. Ve düşüncelerini de eğer dinleyicilerimiz, SMS ile yahut e-mail e ile bana bildirirler ise ben de ona göre dinleyicilerimizin acaba bu konuya bakışını daha net olarak görmüş olurum. Yorumlarınızı da gönderebilirsiniz. Efendim Emine Hanım. Emine Hanım'ın kızı var 4 yaşında Mehtap. Emine Hanım kızı Mehtap ile son günlerde bir inatlaşma döneminin içerisine girmiştir. Mehtap, küçük Mehtap. Annesi mutfağa gittiğinde annesinin peşinden gelmekte, annesinin özellikle ocak üstünde yemek yaptığı anlarda yemeği kendisi de pişirmek istediğini söylemekte, annesinin ocak üstündeki tehlikeli ev aletlerini eline almak istemektedir. O gün de yine öyle olur. Mehtap mutfakta yemek karıştıran annesinin yanına gelir. Annesine Anneciğim ben de karıştırmak istiyorum der. Emine Hanım kızı mehtaba döner. Kızım yemek üstüne dökülür. Buralar tehlikeli. Hadi sen odana git. Diyerek kızını yanından uzaklaştırmaya çalışır. Mehtap gitmez. İnatlaşır. Ben de karıştıracağım der ve ağlar. Anne Mehtap'a dışarı çıkmasını söyler. Mehtap da iyice sinirlenir. Elindeki eşyaları yere fırlatarak annesine tepkisini gösterir. Şimdi bir anne ile kız arasında bir sahne anlatmaya çalıştım. Mehtap annesinin yanına geliyor. Ocak üstünde yemek karıştıran annesinin elindeki tahta kaşığı almak istiyor ve ben de karıştıracağım diyor. Mehtap'ın yaşı dört Böylesi bir durumda da anne diyor ki tehlikeli kızım burası, hadi odana git diyor. Mehtap ise direniyor, annesine tepki gösteriyor. Gösterdiği tepki ise işte elindeki eşyaları yere atıyor, bağırıyor, hayır gitmeyeceğim diyor. Şimdi bu anne siz olmuş olsanız, böylesi bir sahneyi nasıl çözersiniz? Soru birincisi bu. İkincisi de daha önemlisi de bu bir Mehtap'ın annesine uyguladığı iktidar mücadelesi mi, anneyi yenebilmek için hırçınlaşması mı yoksa Mehtap'ın bir duygusal yoksunluğundan mı kaynaklanıyor sorusunu da lütfen 3077'ye cevaplarınızı 3077'ye göndermenizi rica ediyorum. Böylelikle de kendimizi de test etmiş oluruz. Acaba doğru biliyor muyum davranışları analiz etme noktasında? Yahut da e-mail ile burcfm@ at burçfm.com.tr adresine bildirebilirsiniz. Efendim ilerleyen dakikalar içerisinde olayı bir kez daha anlatmaya çalışacağım. Eğer şu anda tek başınıza dinliyorsanız radyonuzu eğer komşunuzun da arkadaşınızın da istifade etmesini istiyor iseniz şu anlattığım olayda ve onun da yorumunu almak istiyor iseniz onlara da eğer haber verirseniz programımızın ikinci yarısında yani buçuktan sonra on bir buçuktan sonra hikayeyi bir kere daha okuyacağım ve reaksiyonlarınızı bekleyeceğim. Efendim bunu kapattıktan sonra biraz sonra açılmak üzere kapattıktan sonra yoğunlaşmış sorulara şöyle bir bakıyorum. Üç noktada yoğunlaşıyor. Anne babaların sorunları ve soruları. Birincisi, hiç bitmez bir e, sirkülasyon olan çocukların tuvalet alışkanlığı. Anne babaların en çok zorlandığı konu. İkincisi, çocukların uyku düzeni. En yoğunluklu soru. Üçüncüsü ise yemek alışkanlığı. Yemek, uyku, tuvalet alışkanlığında çocuklar yıpranıyorlar. Yahut da Anneler de yıpranıyorlar bu alışkanlığı nasıl kazandıracağız diye. Dikkat ederseniz bu alışkanlıkların da yine en yoğunlaştığı dönem aslında 0-4 yaş arasında veya 5 yaşa doğru giderken ki biz dönemdir. Yemek, uyku, tuvalet alışkanlığı. Eğer bu dönemlerde kazandırılabilir ise bu alışkanlıklar o takdirde, İleriye doğru anne baba rahat edeceği için burada tedirginlik yaşıyor. Ve yaşadığı bu tedirginlik çocuğun kazanacağı bir takım özellikleri de kaybetmesine neden oluyor. Yemek alışkanlığını eğer e, o ilk çocukluk döneminde çocuk kazanamaz ise ondan sonra artık 8-10 yaşında e, bu ne pırasa, bu ne işte ıspanak, bunu beğenmiyorum, bunu yemiyorum, bunun yağı eksik, bunun tuzu eksik, ben çips istiyorum, ben işte yumurta istiyorum, ben patates kızartması istiyorum diyebiliyorlar. Yani ilk çocukluk dönemi oldukça önemli. Şimdi bu alışkanlıklar tabi detaylı olarak incelenebilir ama ben bir formül vermeye çalışayım buradan. Ee, bu formülde çocuklara yaklaşılır ise zannedersem bir adım atılmış olur. Bu formül 3Z 1 B formülü diyebiliriz buna. 3 Zonguldak bir Bursa formülü. Şimdi bu alışkanlıkların kazanabilmesi için çocuğa şu noktalarda annesi, anne kendine şu noktalarda bakması lazım. Bir, üç Z dediğimiz Z'nin bir tanesi. Zorlama var mı? Zorlama var mı? Ben çocuğa yemek alışkanlığını kazandırmak için bir zorlama yapıyor muyum? Çünkü zorlama çocukta e, karşı tepkiye neden olur. Şimdi biraz önceki saydığımız yemek, uyku ve tuvalet alışkanlığı aslında kendiliğinden ve fıtri olarak oluşacak bir şeydir zaten. Ki önceki programlarımızda söyledik. Bir insana verilebilecek en büyük ceza onu uykusuz bırakmaktır. Yani insan bünyesi zaten bunu kaldıracak durumda değildir ama çocuklar inatlaştıkları için ve zorladıkları için anne babalar çocukları, onun için karşı tepki olarak da çok defa uykuya direnmektedirler. Zorlama acaba var mı? Ne için zorlama var mı? Yemek yerken örneğin zorlama yapıyor mu anne baba? Eğer zorlama var ise çocuk yemeğe de tepki gösterecektir. Sizin ye dediğinizi yememeye çalışacaktır. İnsan psikolojisinin özelliği benim çocuğum niye böyle demeyin bütün çocuklar böyle. Zorlandığını hissettiği an o yemeği yemeyecektir. Çocuk çok patates kızartmasını patates kızartmasını çok seviyor. Zorlayın patates kızartmasını, onu bile yemez. Her gün patates kızartması yem, yedirmeye çalışın. Hadi oğlum birazcık daha ye oğlum. Al ağzına bir tane de ben vereyim. Babası bir patateste sen ver, abisi bir patateste sen ver dediğinizde çocuk o, o en çok sevdiği patates kızartmasını dahi yemez. Dolayısıyla zorlama var mı bu alışkanlıkları yaparken anne baba kendisine bunu bir bakması lazım. İkinci Z acaba zaman uygun mu? Zaman planlaması yapılmış mı? Yani çocuk kaçta yemek yiyor? İşte okuldan geldiği zaman yemek yiyor. Kaçta geliyor? İşte dörtte geliyor. Aşağı yukarı dört buçukta yemek yiyor. E dört buçukta yemek ise, yani acaba insan biyolojisi buna uygun mu? E bundan önceki yemeği kaçta yedi? İşte okulda yedi. Kaçta yedi? Saat iki falan civarında yemiş. de yemiş dörtte bir daha yemek yediriyorsunuz. Sabah kahvaltısını kaçta yaptı? İşte saat 12 falan gibi. E kaçta kalktı bu çocuk? İşte saat 10-11 gibi. E bu çocuğu mahvetiyorsunuz siz. Yani bu çocuğu yetiştirmiyorsunuz ki siz. Çocuk 10-11'de kalkıyor, okula gitmeden hemen önce yemek gidirmeye çalışıyorsunuz saat 12'de. Okula gidiyor, iki nefes arasından sonra yemek yiyor. 12'de yedikten sonra 2'de yiyor. Okuldan geliyor saat dörtte beşte bir daha yemek yediriyorsunuz. Yani Çin işkencesi başka bir şey değil yani. Tam bir Çin işkencesi çocuğa. E böylesi bir çocuktan yemek yemesini beklemek zaten abesle istigaldir. Çünkü yemek arasındaki saatler en az dört saat olması lazım. Dört saat olması lazım. Dört saat bile insanı yemekte bunaltır yani. Yani çocuk kaçta kalktı? 4-6 saat diyelim biz ona ama minimumda en az 4 saat olması lazım. 4 saatte bir yemek verirseniz çocuğa çocuk onu bile e, tiksintiyle karşılar. Şimdi çocuk kaçta kalktı? Kalkma saati bir kere uygun olacak. Saat 11'de kalktı. Olmaz canım. 11'e kadar çocuk yatar mı? Çocuk Saat 7-8'de kalktığında hemen o sırada kahvaltısı vesairesi hazırlanmış olması lazım. Çocuk kahvaltısını aileyle birlikte, eğer aile efradı yerinde değil ise anneyle birlikte. Çocuğun önüne bir tabak konuluyor, anne işlerini, sabah işlerini yapmaya çalışıyor. Olmaz ki böyle bir şey. Çünkü yemek yemek sosyal bir alışkanlıktır aynı zamanda. Hep beraber oturulması lazım gelen bir alışkanlıktır. 5 dakika içerisinde yemek yedirilmeye çalışıyor. Olmaz ki böyle bir şey. Yani yemek saati, keyif ve lezzet alınan bir saattir. Kayın, karın doyurulan bir saat değildir. Çocuk, önünüze koy, çocuğun önüne koyduğunuz yemeklerden lezzet alabilmesi için zamana ihtiyacı vardır. Önüne koydunuz, işte ekmek koydunuz, üstüne çikolata sürdünüz, işte yanına da çay koydunuz, hadi ye. Tam bir Çin işkencesi. Halbuki, e, farklılık damak tadını vermiş Allah. Damak tadının farklılığını çocuğa oluşturabilmek için ne var yani zeytini balı reçeli işte yağını koymuş olsanız işte ne var yanına da küçük bir e, farklı bir tat daha koymuş olsanız ve ne var yani aceleye getirmeden yedirmiş olsanız çocuğa gözlerini kapatıp çocuk zeytinin tanesini ağzında yavaş yavaş yer o zeytinin lezzetini alıvermiş olsa ne var hemen seslenmeseniz çabuk, çabuk çabuk çabuk geç kaldık demeseniz. 2. Iki. İkinci Z zaman. Yemekte de bu böyle. Zaman veriliyor olması lazım çocuğa. İkincisi uykuda da bu böyle. Uykuda da acaba zaman planlamamız normal mi? Yani çocuk saat 8'de yat diyoruz veya işte 10'da yat diyoruz. Bilemediniz çocukta, çocukların yaşından yaşına değişmek üzere 9'da yat diyoruz örneğin. Dokuzda yat dediğimiz zaman çocuğa yine yeterince bir zaman veriyor muyuz? Git odana çabuk uyu. Öyle bir şey olmaz ki. Yani insan makine değil ki düğmesine basınca yatağa girince uyusun. Çocuk önce bir ön hazırlık yapması lazım. Yani evin içerisinde atmosferin yavaşça söndüğünü bilmesi lazım. İşte siz odada oturmuşsunuz ve eşinizle birlikte televizyon seyrediyorsunuz. Önünüzde çerezler var. Çocuğa diyorsunuz ki git odana yat hadi. E bu olmaz bu olmaz neden çocuk sizden kopamaz o sırada yani kopuyorsa da o çocukta başka bir problem vardır gitmemesi lazım o çocuğun normalde ve gitmiyordu. eğer siz evinizin içerisindeki atmosferi yavaşça söndürdünüz televizyon kapandı işte bir takım hazırlıklar yapıldı anne çocukla birlikte odaya gitti bu oldukça önemli yani çocuğu tek başına odaya göndermek değil anne çocukla birlikte odaya gitti Odanın içerisinde en az bir yarım saatlik vakit geçirecek kadar annenin zamanı olması lazım. Çocuğuna vereceği yarım saat bir zamanı olması lazım. Odaya gitti. Odada konuşarak, çocukları konuşturarak bir yarım saat vakit geçirdi örneğin. Ondan sonra çocukları odada iyi geceler diyerek terk etti. Ve birazcık da eğer bir iki kardeşse de birazcık da onların konuşmasına müsaade edilmesi lazım. Baba içeriden sesleniyor. Sesiniz geliyor. Gelirsem yanınıza. Olmaz ki. Yahut da anne tetikliyor babayı. Bak bak gittiler içeri hala konuşuyorlar. Olmaz ki. Çocuğa mekanik değil. Çünkü çocuk bilgisayar değil ki. Düğmesine bastığınızda içeriye gitsin yatsın. Hayır. Zaman vermeniz lazım. İkinci Z. Birinci zorlamaydı. Kontrol edeceğimiz şey. Zorlama yapıyor muyum? İkinci Z zaman. Üçüncü Z Zemin acaba uyku, e, müsait mi? Zemin müsait mi? Biraz önce de arz etmeye çalıştım. Yani çocuk e, yemek yiyecek örneğin. Acaba zemin müsait mi? Zemin dediğim şey atmosfer müsait mi? Hava müsait mi? Yani çocuk okuldan geldi heyecanlı heyecanlı bir şeyler anlatıyor size. Veya siz biraz sonra bir yere gideceksiniz. Zaman darlığı da çekiyorsunuz. Ve işte çocuğa hemen yedirip de çıkartmak istiyorsunuz dışarıya. Çocuğun atmosferi acaba yemek yemek için müsait mi şu anda? Yahut da biraz önce kızdınız çocuğa. Seni dediniz, kızdınız, bağırdınız, çağırdınız. Sonra hadi otur yemeğini ye dediniz. Olmaz ki. Atmosferi müsait olması lazım çocuğun. Yemek yemesi için atmosferi. Uyku uyuyabilmesi için atmosferi müsait olması lazım. Yani çocuk biraz önce güldü, kahkaha attı. İşte evin içerisinde eğlence idi birdenbire elektrikler kesilmiş gibi anne dedi ki tamam uyku vaktiniz geldi kalkın gidin olmaz ki çocuğun atmosferi ona şu anda müsait değil yahut da çocuk işte korku filmleri seyretti veya çizgi filmler seyretti birdenbire anne elindeki kumaynı aldı ve televizyonu kapattı hadi yatma saatiniz geldi olmaz ki çocuk Biraz önceki o atmosferi birdenbire üzerinden dağıtamaz ki eğer uyku uyutacaksanız uyku saati yaklaşmış ise biraz önce çocuğunuzun o atmosfere giriyor olması lazım. Bu üç demin bahsettiğim biraz önce bahsettiğim üç şey için oldukça elzem yemek uyku ve tuvalet alışkanlığı için acaba zorlama var mı acaba zaman müsait mi acaba zemin müsait mi 3z. Dördüncüsü ise biyolojik ritmi. Çocuğun acaba uygun mu? Biyolojik ritmi şu anda şu istediğim aktiviteleri yerine getirebilmesi için acaba çocuğum müsait mi? Biyolojik ritim nedir? Kısa bir izah yapacağım onunla alakalı ve yemek ve uyku üzerinde durdum, tuvalet alışkanlığı üzerinde de durmak üzere, Önce bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğim. Başlangıçta okuduğum Emine Hanım ve kızı Mehtap'la ilgili de sorumuzu tekrardan yönelteceğim ki SMS'lerinizi bekliyorum şu anda. E-mail'lerinizi bekliyorum ve eş dostlarınıza bildirip hikayemizi bir de onlara anlatacağım. Efendim reklamlardan sonra görüşmek üzere. Burç Efendi Çocuk tip geçmeyin devam edecek. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz Burç FM'deyiz çocuk deyip geçmeyin isimli programdayız programımızın başında e, mehtap e, ile annesi arasındaki bir olaydan bahsetmiş ve bunun acaba bir iktidar mücadelesi mi olduğunu yoksa bir duygusal yoksunluk mu olduğunu anne babalara sormaya çalışmıştım. İşte e, cevaplar gelmeye başladı ama dinleyicilerimizden daha yoğun bir katılım istiyorum. E, acaba e, konu çok mu anlaşılmadı yahut da e, çok mu basit geldi diye aklımda soru işaretleri kaldı. Yeterince e, cevap bekliyorum ben şimdi. E, tekrardan soruyu sormak istiyorum dinleyicilerimize. Evet, Emine Hanım kızı Mehtap ile son günlerde bir inatlaşma yaşamaktadır. Mehtap, annesi mutfağa gittiğinde, annesinin peşinde gelmekte, annesinin ocak üstünde yaptığı yemekleri kendi de elini uzatarak karıştırmak istemekte. E, mutfakta e, annesinin aletlerini, yemek üstündeki tenceresini, e, kaşığını e, kendi eline almak istemektedir. O günde yine öyle olur. Mehtap, mutfakta yemek karıştıran annesinin yanına gelir. Ben de karıştıracağım Der. Emine Hanım, kızım yemek üstüne dökülür, kızım yemek üstüne dökülür, buralar tehlikeli, sen hadi odana git diyerek kızını yanından uzaklaştırır. Mehtap inatlaşır, ben de karıştıracağım der ve ağlar. Emine Hanım kızına kızar, hadi odana diye. Mehtap iyice sinirlenir, anneye bağırır, elindeki eşyaları yere fırlatarak sinirini, çıkartmaya çalışır şimdi sorumuz bu idi ve SMS'lerinizi bekliyorum e, 3077'ye lütfen şu anda dinlediğiniz bu olayın iktidar mücadelesi mi olduğunu Mehtap'ın annesiyle bir iktidar mücadelesinin içerisine mi girdiğini yoksa bir duygusal yoksunluk mu var bu arada olduğunu e, düşüncelerinizi paylaşmak e, İsterseniz bize gönderin lütfen 3077'ye Burç yazıp bir boşluk bırakıyorsunuz ve iktidar mücadelesi yahut da duygusal yoksunluk diyor düşüncelerinizi paylaşıyorsunuz e-mail'imize de yine e-mail'imize de yine gönderebilirsiniz düşüncelerinizi burcfm.com.tr burcfm adresine şu anda internet üzerinden dinleyen dinleyicilerimiz gönderebilirler ve düşüncelerini paylaşabilirler. Efendim şu anda hattımızda bir dinleyicimiz var. Kendisinin düşüncesini de, kendisinin de sorusunu alalım. Efendim, merhaba. Hocam iyi, merhaba hocam, iyi günler hocam. İyi günler. Hocam, yayınlarınız bir harika öncelikle onu belirteyim. Çok teşekkürler. E, çok teşekkürler ediyoruz hocam bu yayınlar için sizlerin. Hocam e, benim iki buçuk yaşında bir erkek çocuğum var. Hı hı. E, ortalama bir aydır ben sizi dinliyorum hocam. E, bir ay öncesine kadar e, çocuğun davranışlarını... E, bir kurallar şeyine oturtmak için, dizisine oturtmak için kendimizce bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. İşte hatalı davranışlarında çok büyük hatalı davranışlarında işte eline vuruyorduk. Ama size dinledikten sonra bu davranışımı bıraktım. Artık çocuğa kesinlikle vurmuyorum. Ceza vermiyorum. Oo, ben bunu duymuş oldum. Tamam bugünün artık <gülüyor> e, geri kalan kısmını büyük bir moral içerisine geçir, geçiririm. Evet çok çok mutlu oldum can, şu anda. Yalnız şimdi bir sorunumuz var hı -hı. Evet, e, Çocuğumuz e, çok sinirli. Doğduğu günden beri çok sinirli bir yapıya hı -hı. sahip. E, bu sinirini nasıl yatıştıracağımızı bilmiyoruz. Mesela örnek vermek gerekirse e, evdeki tamelyenin üzerine çıkıyor. Bu sandalyenin üzerinden de masaya çıkıyor. Masanın üzerinden de işte kitaplar varsa veya orada dikkatini çeken bir şey varsa onları almak istiyor. Yalnız mesela bu sandalye dönen bir sandalye olduğu için hı hı. çıkarken sandalye bir yandan dönüp işte kafasını masaya vurma durumu ortaya çıkabiliyor. Hı hı. Bunu kendisine işte oturup anlatıyorum. Diyorum ki oğlum bak eğer sandalyeye çıkarsan ayağın kayar düşersin kafan masaya değer işte burnun kanar. ...diye kendisine böyle devamlı söylüyorum. Hı hı. Ama cevap olarak diyor ki... ...hayır diyor yapacağım diyor. Hı hı. Ben defalarca süremine rağmen... ...ben arkamı dönünce... ...tekrar oraya gidiyor, tekrar oraya çıkıyor. Daha sonra en sonunda... ...ben de e, kucağıma alıp yere indiriyorum. Hı hı. Bu e, daralışından sonra da... ...çocuk başlıyor... ...feryat tiganı, ağlıyor, kafasını duvara vuruyor... ...yere vuruyor, eline ne geçerse... ...hedef gözetmek için sağa sola fırlatıyor... Hı hı hı. E, Artık çaresiz kalıyoruz. Bu noktadan sonra ne yapacağımızı bilemiyoruz hocam. Tamam. Şimdi ben bununla alakalı birkaç şey söylemeye çalışayım. Ee, tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Teşekkürler. Efendim böylesi haberler, böylesi e-mailler, e-mailler, böylesi SMS'ler aldığımda gerçekten çok mutlu oluyorum. Çünkü eğer yanlış şekilde e, çocukla uğraşıldığı zaman o çocuk başınıza dert olur. Ben hiçbir çocuk görmedim ki anne babasına yenilmiş olsun. Yahut da hiçbir anne baba görmedim ki özellikle o ilk çocukluk döneminde çocuğunu yenebilmiş olsun. Yok öyle bir şey. Çocuk yenebilmek diye bir şey yoktur. Çocuk sizi yener. Şimdi anne babalar soru sorduklarında bana çok defa da işte hocam peki şimdi ne yapacağız sorusuyla karşılaşıyorum. Yani e, sanki benden şöyle bir şey bekleniyor ben daha önceki programlarda da onu söylemeye çalıştım hocam çocuğumuz sinirli ne yapalım yani bende sanki bir düğme var çocukta bir düğme var oraya aşağıdaki düğmeye basın şimdi siniri geçecek böyle bir şey yok yahut da işte buna benzer cevaplar bu programda yok biz burada Balık vermiyoruz yani şimdi karnınız doysun demiyoruz hayır balık tutması işin aslına kök problemlere meselenin köküne değinmeye çalışıyoruz ki eğer o bir çözülmüş olsa çocuğa bakış bir değişmiş olsa biraz önceki telefon eden baba gibi e, haberler güzel haberlerle geriye dönüşünüzü ben bekliyorum çocuğuma bakışım da değişti evin içerisindeki durum da değişti demenizi bekliyorum. Dinleyicimizin sorusuna cevap vermek gerekirse iki buçuk yaşındaki bir çocuk e, sözel olarak eğitilmesi oldukça zordur. Yani oğlum buradan döner isen kafan şuraya çarpar sonra yere düşersin canın yanar. Şimdi çocuk kafa çarpmayı bilmiyor yere düşmeyi bilmiyor yere düşmenin karşılığında yaşayacağı şeyi bilmiyor olabilir. Dolayısıyla çocuklar özellikle iki iki buçuk bir buçuk üç yaşındaki çocukları lafınızla yormayın. Lafınızla yormayın çok şeyler söyleyeceğim diye çocuğu bunaltmayın siz söylediğiniz şeyleri mantıklı olarak birbiri arkasına kurulmuş güzel cümleler ile söylüyorsunuz ama çocuk bunu anlıyor mu acaba veya sizin anlattığınız şekliyle algılıyor mu acaba yok eğer algılamış olsa zaten oğlum buradan dönerken kafana çarparsın kafan masaya çarpar düşersin dediğinizde kalkması lazım. Hayır oradan kalkmıyor çünkü sizin ne demek istediğinizi algılayamıyor. Yahut da ne söylemek istediğinizi tam anlamıyor. Dolayısıyla iki buçuk yaşlarında, üç yaşında, iki yaşındaki bir çocuğa sözle, sözel olarak eğitim başarı sağlamıyor. Lafınızla sadece çocuğu yorarsınız. Sonra kaldırıp kucağınıza kenara attığınızda da çocuk bu sefer duygusal bir boşluk yaşar, hırçınlaşır. Çocukların, özellikle küçük çocukların, yani bir yaşından itibaren hatta bir yaşından daha önce çocukların bir ya da iki tane e, kural cümlesini öğrenmesi lazım. Çok şeyi söylemeye gerek yok çocuğa. Örneğin yapma. Yapma kelimesini çocuk örneğin bir yaşında sekiz aylık dokuz aylıktan itibaren öğrenmesi. Anne babanın da bu yapma kelimesinin karşılığında kararlıca çocuğa Kuralı öğretiyor olması lazım örneğin çocuk eline bıçağı aldı anne sesiyle sözüyle çocuğa yapma yapma oğlum yapma veya kızım yapma yapma kelimesine vurgu yaparak söylemesi lazım çocuk o sırada mutlaka anneye bakacaktır. Annenin yapma dediği şey ne olduğunu algılamaya çalışacaktır. Anne elini uzatmaması lazım o sırada çocuğa bıçağı eline aldı. Eğer çok tehlikeli bir an değil ise çocuğun onu kendisi algılayıp bırakmasını yani yapma kelimesini algılayıp bırakmasını sağlamak lazım. Yahut da çocuk işte eline sizin dosyalarınızı aldı, gazetelerinizi aldı yapma. Çocuk. Ee, başlangıçta bir kelimeyle veya bilemediğiniz iki tane kelimeyle kuralları bilebilmesi lazım, görebilmesi lazım ve anne babanın da tavrını ona göre hissedebilmesi lazım. Örneğin fırına geldi, siz fırını yakmışsınız veya çay demlemişsiniz, çocuk elini çaya uzatıyor, tam çaya uzattığı sırada yapma. Çocuk eğer çaydanlığa elini uzattığında hala uzattığında elinizi şey yapmayın eğer yanmayacaksa elle müdahale yapmayın çocuklara. Yapma. Dediğinizde çocuk eğer çaydanlığa dokunduğunda eli yanacak sizin yapma dediğinizin ne anlama geldiğini görecektir. Eğer bir sorun yok ise yani ölümcül veya kaza geçirilecek bir şey yok ise anne baba çocuğa elle müdahalede bulunmaması lazım. Şimdi dolayısıyla bu anne babanın en önemli e, çizgi koyucu, en önemli şeyi. Eğer bunu başlangıçtan itibaren iyi bir şekilde yapılır ise ve lüzumsuz yerlerde de kullanılmaz ise çocuk anneye geldi vuruyor. Anne yapma diyor. Yahut da çocuk işte şımardı zıplıyor. Anne yapma diyor. Şimdi o zaman çocuk kısa devre olur. Hayır. Sadece çok önemli bulduğunuz anlarda ve kural olmasını istediğiniz şeylerde kullanılmak üzere çocuğun zihnine ilk e, bu cümleyi ekleyebilirsiniz, bu kelimeyi ekleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra bir takım e, kelimeler de ilerleyen yaşlarda eklenebilir. Şimdi biraz önceki dinleyicimiz e, birçok şey anlattığını ama çocuğun, işte yine de dinlemediğini söylüyor çünkü çocuk bu safhayı eğer geçirmiş ise yani anne babanın kararlı tutumunu ve olayda tehlike olduğunu e, ifade eden bir kelimeyi yakalayamamış ise bir önceki gelişim döneminde o takdirde anne babayla bir zorluk dönemi yaşayabilir. Şimdi dinleyicimizin yerinde olmuş olsaydım ben ne yapardım kafasını çarpacak diye korkuyorum eğer kafasını çarptığı şey gerçekten onu... E, sakat bırakmayacak ise yani bir fiziksel yaralanmaya neden olmayacak ise veya eğer olacak dahi olmuş olsak masanın kenarını işte birazcık e, yumuşatarak bir bezle veya bir başka bir şeyle veya o koltuk döner koltuk aşağı yukarı kaydırarak kafasının yerine vücuduna çarpacak şekliyle ayarlanmak suretiyle e, getirilmek vaziyet e, getirilmek şartıyla Çocuğu dönmesinde ve dönmesinin karşılığında göreceği şeyi yaşamasını isterdim ben çocuğun oradan kucağa alınıp götürülmesi yerine çocuk koltuğun üstünde zıplıyor yapma dememeniz lazım örneğin orada. Neden? Koltuğun üstünde zıplaması halinde yere eğer düştüğünde bir sakatlanma olmayacaksa işte bir cam masa yoksa kenarda işte veya farklı bir masa yoksa yer işte laminat değil veya çarptığı zaman kafası çarp, e, tehlike olmayacaksa o takdirde çocuğu bırakın kendisi o yumuşak seminin üstüne düşmesini sağlamakta fayda var. Çünkü çocuk yaşayarak öğrendiği zaman ancak Kuralı ne demek olduğunu yahut da anne babanın ne demek istediğini anca o zaman anlayabilir. Evet lafınız ile çocuğu yormayın. Çok şey söyleyerek çocuğu yormayın. Şimdi üçüncü olarak tuvalet alışkanlığının aşamalarını söyleyecektim ben. Yani çocuğun fizyolojik hazır bulunuşluğu, psikolojik hazır bulunuşluğundan bahsedecektim. Ama zaman oldukça hızlı akıyor ee, ve çocuğun... Aslında alt ıslatma dediğimiz şey çocuğun bir haz duygusudur. Çocuk altını ıslatırken haz alır, keyif alır. Tu çocuğa siz tuvalet alışkanlığı kazandırmak istediğiniz şey aslında çocuğun elindeki bir hazzı elinden almak istiyorsunuz. Dolayısıyla çocuk bu hazzı size verebilmesi için nedenini bilmesi lazım. Niye annem benim bu aldığım keyiften beni vazgeçirmeye çalışıyoru çocuk bilmesi lazım. Bunu e, yarınki programda devam etmek üzere e, kenara çıkartmaya çalışayım. Biz Emine Hanım ve kızıyla alakalı e, sorumuza e, dönelim. E, gelen SMS'lere bakmaya çalışalım. E-maillere e bakmaya çalışalım. Efendim bayağı <gülüyor> yoğunlaştı şu anda. Demek ki dinleyicilerimiz e, bizim hadi gönderin ee, cevaplarınızı dememizi bekliyormuş. Ee, cevaplarınızı yine gönderebilirsiniz. Ben şu anda gelen SMS'leri okumaya çalışacağım ve saymaya çalışacağım ve cevabı da vereceğim biraz sonra. Ee, Mehtap ile Emine Hanım'ın arasındaki geçen meselede. Efendim bir dinleyicimiz Burç FM e, demiş... Eksiğim var acaba yanlışım bir yaşında bir oğlum kabuz oluyor meyve suyu içmiyor kabuz olmasın diye hurma maması veriyorum yemiyor ellerini tutup zorla veriyorum demiş bunu bir sonraki programa bırakalım. Ee, sonra bir dinleyicimiz evet duygu yoksunluğu demiş bir dinleyicimiz yine duygusal yoksunluk demiş. Efendim bir dinleyicimiz yine duygusal yoksunluk demiş bir dinleyicimiz iktidar mücadelesi demiş duygusal yoksunluk. Efendim sayıyorum ben kaç tane çıkacak e, teknik yönetmen arkadaşımız Semih'ten de rica ediyorum Semih Bey'den de rica ediyorum. Acaba e, sayabilir mi e, mesajları kaç tane duygusal yoksunluk gelmiş kaç tane iktidar mücadelesi efendim. Bu arada gelen sorulara da bakmaya e, bakayım. E-mail e, e, e, e ile gelen e, cevaplar. Efendim. E, e, şimdi şöylesi bir soru var. O soruyu da okuyayım. O soruyla bu programı da bütünleştirmeye çalışayım. Efendim. Efendim. Dinleyicimizin biri bir dinleyicimiz şu soruyu soruyor çocuk deyip geçmeyen programına soru benim kızım ilkokul birinci sınıfta sınıf ortamında rahatsız oluyor ses çokluğundan ve bazı arkadaşlarımın tavırlarından rahatsızlığını dile getiriyor ve bazı arkadaşlarının kendine sarıldığını diğerlerinin de öp öp öp diye moral bozucu hareketlerde bulunduğunu söylüyor. Buna ne yapabilirim diye soru sormuş. Şimdi son birkaç dakika içerisinde kısa bir cevap vermeyeyim ben bu soruya. Bu konuyla alakalı yarın cevap vermeye çalışayım ama şunu söyleyeyim. Şimdi birinci sınıfa giden bir kız çocuğu ve etrafındaki çocuklar onu rahatsız ediyor. Ve geliyorlar çocuğa sarılıyorlar ve öp öp diye etrafındakilerde alkış tutuyorlar. Yani ısrarla söylemeye çalıştığımız gibi çocuk terbiyesi tek başına olabilecek bir şey değil. O yüzden diyorum ki bu türlü programları eşiniz ve dostunuz hatta çocuğunuzun okul arkadaşının annesi babasını da dinleyebilmesi için yaygınlaşabilmesi için ve sözlerimizin de onlara da tesir edebilmesi için böylesi. Çocuklar onlar da yetiştirip bizim çocuklarımıza zarar verdirmemek için en azından bu türlü programları tavsiye edin lütfen etrafınıza. Ayşe Hanım işte falanca yerde filanca isimli bir program var. isterseniz bir açın. Siz çocuğunuz hakkında savunmaya geçmenize gerek kalmadan ben buradan zaten olması gerekli olan normları zaten aktarmaya çalışıyorum. Eş dost ve komşularınıza mutlaka bu türlü programları e, tavsiye etmenizi e, e, ee, tavsiye ederim efendim şimdi gelen mesajlar sayıldı mı acaba bakalım şu anda e, teknik yönetmen arkadaşımız gelen cevapları da saymaya çalışıyor bakalım ben cevabımızı vermeye çalışayım evet burada küçük mehtapın yaşadığı şey duygusal yoksunluk İktidar mücadelesi yine değil Peki ne oldu hocam? Niye duygusal yoksunluk? Yani annesinin elinden kaşığı almak istiyor. Ee, çocuk yani verecek miyiz? Nasıl oluyor? İktidar mücadelesi değil mi diye şu anda e, şaşıran dinleyicilerimiz için şu açıklamayı yapmaya çalışayım. Çocuklar belli yaş dönemlerinde, e, çocuklar belli yaş dönemlerinde, rakamlar da önüme geldi, çocuklar belli yaş dönemlerinde yansıtma, İhtiyacını duyarlar yani anne babası ne yapıyor ise onun aynısını yapmak isterler eğer anne ocağın üstünde yemek karıştırıyor ise yanındaki kız çocuğu da ondan mutlaka aynısını, yapmasını, aynısını yapabilmek için izin ister yani bu bir aslında çocuğun id ihtiyacıdır duygusal bir ihtiyaçtır. Ve buna eğer anne karşılık vermez ise bu duyguya karşılık vermezse yansıtma duygusuna bende senin gibi olabilmek duygusuna karşılık veremez ise çocuğuyla biraz sonra da çatışmaya girer. Şu anda mehtabın yaşadığı şey de o çocuk eğer burada mehtabın önüne örneğin. Küçük o hani şeylerde satılır, oyuncakçılarda satılır. Küçük tencere tava plastikten yapılmış veya ağaçlardan yapılmış tencere tava oyuncak malzemelerden. Eğer siz yemeği karıştırırken kızım bir dakika deyip içeriye gitmiş olsanız içeride o malzemeleri getirmiş olsanız bir masanın üstüne de koymuş olsanız ve içerisine azıcık mercimekleri azıcık işte fasulyeleri koymuş olsanız ve azıcık da üstüne su koymuş olsanız hadi şimdi karıştır demiş olsanız çocuğun bu ihtiyacını gidermiş olacaksınız bu duygusal ihtiyacını gidermiş olacaksınız. Efendim dakikalarımız geçti ve haber saatimiz geldi ben müsaadenizi istiyorum Fatma Hanım'a mikrofonu teslim etmek üzere yarın aynı saatte yine buluşmak üzere hoşçakalın efendim. Çocuk eğitimi konusunda tereddütleriniz varsa ve karşı karşıya kaldığınız sorunlarda çözüm önerilerini veya bir uzman desteğine ihtiyaç duyuyorsanız, Afiche her Salı ve Çarşamba günü Türkiye saatiyle 11'de Çocuk deyip geçmeye inin dinleyin. Uzman pedagog Adem Güneş, yarının büyüklerinin Rusa dünyalarıyla alakalı aklınıza takılan her şeyi cevaplıyor. Bu programda cevaplanmasını istediğiniz sorularınızı boş yazıp boşluk bırakarak 370'ye gönderebilirsiniz. Çocuk deyip geçmeyin. Her salı ve çarşamba Türkiye Saatiyle 11'de Radyonuz bu Efendi.